Kuşları 14. Bölüm Yazan Colin Makulov Radyoya uygulayan Nuran Devres Yöneten Asuman Korat Efekt Mehmet Turgut Anlatan Bozkurt Kuruç, Ralf Döbrikasar, Kerim Medi Megi, Olcay Poyraz, Rüstin, Işık Yenersu, Lük, Nurtekin Odabaşı, Fi, Beyhan Döneç, Kadinal, Ali Hürol, Bab, Mümtaz Sevinç, Mini, Suna Akber, Kendinden 18 yaş büyük ama çok yakışıklı bir din adamı olan Rafi Brikasar'ı seven Maggie, ömür boyu sevdiğine kavuşamayacağını bilir. Maggie'ye olan aşkıyla Tanrı'ya ettiği yemin arasında bocalayan rahip, olanca iradesini kullanarak ondan uzaklaşmayı başarır. Maggie, Luke adlı bençil, kaba ve para canlısı bir adamla evlenir. Ondan Justin adlı bir de kızı olur. Ama Maggie'nin tüm parasını alan Luke, karısının ve kızının yanına bile uğramamakta, Onlarla hiç ilgilenmemektedir. Meggie çocuğuyla birlikte bir ailenin yanında kalmakta, onların ev işlerini görerek günlerini geçirmektedir. Ralph'tan başkasını sevemeyeceğini anlamış ama ona sahip olamayacağının bilinci içinde bocalayıp durmaktadır. Bu arada Ralph başpiskoposluğa kadar yükselmiş, kilise aleminde önemli biri olmuştur. Meggie'yi bir adaya tatile gönderen arkadaşı En, arkasından da Ralph'u oraya gönderir. Yıllarca süren özlemden sonra kavuşan iki sevgili, bu adada günlerce birlikte yaşarlar. Ralph, Tanrı'ya ettiği yeminini bozmuş, zaaflarına yenilmiştir. Böylece tüm kusurları ve zayıf yanlarıyla sadece bir insan oğlu olduğunu kabul etmiş, alçak gönüllülüğü öğrenmiştir. Ralph, Meggie'ye veda ederek Vatikan'a gider. Meggie ise Ralph'tan hamile kaldığını öğrendiğinde çok mutlu olur. Artık sevdiği erkek sonsuza kadar ona aittir. Luk'tan ayrılarak annesinin yanına Druaga da çiftliğine döner. Tozu dumana katan arabayı görünce bizim çiftliğe bu saatte kim geliyor dedi Geleceğini neden haber vermedin Megi? seni Ama oh, oh, Bu da Justin olmalı Onu hiç kucağına almaya kalkma Mini bundan <gülüyor> hiç hoşlanmaz Aa, Ne yani yeğenimizi sevemeyecek miyiz Sizi alışana kadar beklemelisiniz Megi, hepimiz seni o kadar özledik ki Ben de sizleri çok özledim baba ne kadar resmerleşmişsin. Tabi tabii ya. Gün boyu açık havada çalışmaktan olsa Ötekiler gerek. nerede? Kasabaya inmişlerdi. Neden bırakmadın sanki seni karşılayalım? Hiç gerek yoktu. Ki. Çok rahat geldim. Oh, bayan Clary Bayan Clary. bakın kim geldi efendim. Bu ne telaş bu? Megi geldi efendim çocuğuyla beraber. <gülüyor> Megi <Maggie> mi? <gülüyor> oh! Böyle ansızın <gülüyor> çıkıp geldi ha. Merhaba anne. Megi. Kızım niçin yazmadın bize? Hiç dese dilim bomdan telefon etseydin gelip seni alırdık. Bak Christin bu senin büyük annen. Mini de öyle sayılır. Ve büyük dayın bak. Oh, demek Christin sensin. Peki büyük annene gelmeyecek misin? <gülüyor> Kızım biraz yabanidir. Şimdilik hiç üstüne düşmeseniz daha iyi. Yoksa ortalığı o kadar belveliye verir ki saatlerce susturamaz tekala. Of! Oh, çok iyi görünüyorsun Megi. Sizler de öyle. Yok canım. Ben yaşlandım. Yok hayır hiç de değil. Çok güzelsin anne. Megi geldiğine sevindim. Şey ne kadar kalacaksın? Yoksa Luka'yı bıraktın mı? Evet. Bir daha Luka dönecek diyelim. Ne bir ev istedi, ne beni ne de çocuklarını. Çocuklar Yusuf'tan başkası var mı? Hamileyim anne. Ah! Oh, ne iyi. Bebek droke da da olacak. Ona ben bakarım Megi, bize ne güzel armağanlar <gülüyor> Getiriyorsun böyle İki bebek <gülüyor> birden Madem Luke sizi istemiyor Buraya gelmekle çok iyi ettin Megi. Evine hoş, gel hoş geldin kızım <gülüyor> Annem Benim evim yuvam burası Dura gebe Toprağının rengini Kırmızı tozunu Sivrisineklerini bile özledim buranın Bir daha buradan hiç ayrılmayacağım Hiç Al bakayım. Tanrım, oh ne kadar güzel bir bebek. İnanılmaz bir şey. Gerçekten öyle. Bu kadar güzel bir çocuk görmemiştim hiç. Doğumda çok kolay geçti. Sen çok iyi bir ebessin de ondan anne. Justende az daha ölüyordum. Benim becerikliliğimden çok çocuğun rahat gelişi her şeyi kolaylaştırdı. Tuhaf Sadece bir sadece birkaç dakika süren ağrılar. Sonra kolayca gelen bebek. Oh, kendimi de çok iyi hissediyorum Biz Mini ile çıkalım Sen biraz uyumaya çalış Bebeği de alalım Yo, Hayır hayır Kucağımda biraz daha kalsın İnanın çok iyiyim Onu tutabilirim oh, Deyin koyacağım adını. Deyin Biraz daha kucağımda kalsın Pekala Gel Mini ...değin... ...babana ne kadar benziyorsun biliyor musun... ...onun burnu... ...onun kirpikleri... ...kaşlarının ağzının biçimi... ...o Ralph... Ralph benimsin artık... ...bütün güzelliğinle... ...onu bana verdiğin için sana teşekkür ederim Ralph... ...çok teşekkür ederim... Ralph, gel bakalım. Uzun zamandır görüşemedik. Konuşacak çok şeyimiz var. Eee yolculuğun nasıl geçti? Kardinal Hazretleri, her şeyden önce günah çıkartmak istiyorum. Lütfen. <gülüyor> ne acelesi var? Otur şöyle. Önce sohbet edelim. Günah çıkartmalıyım. Ralph, evet bizler din adamlarıyız. Ama daha önce insanız. Bu yolu seçmeden önce, rahip olmadan önce de insandık. Yani zaaflarımız, kusurlarımız olması çok dağıl Ancak Tanrı bunlardan uzaktır Ve sen Ralph, biliyor musun Bence senin en büyük kusurun neydi Bir türlü bunu anlayamamak Kendini diğer insanlardan üstün saymak Hata işlemez biri gibi görmek Eğer işlediğim bir kusur sana sadece bir insanoğlu olduğunu hatırlattıysa memnun olurum İttiğim yemini bozdum bunun kolayca bağışlanacak bir hata olmadığını biliyorum <gülüyor> Hayatını bu yola adarken ettiğin üç yemin vardır Ralph Zenginlikten, mal varlığından uzaklaşmak iffetini korumak ve emirlere itaat Bunun ilkini yıllar önce Mary Carson'un servetini kabul ettiğin zaman bozmuştun Evet, şimdi artık ötekiler de bozuldu Şaşırmadım Ralf, ayıplamadım da seni Demek Tanrı böyle istedi. Belki de böylece dersini öğrenmiş oldum. Seni iyi tanırım. Muhakkak ki yeminlerini kolayca bir kapriz, bir anlık bir istek üzerine bozmadım. Muhakkak ki büyük direnmelerden sonra ve yenilmenin acısını duyarak bozdum. Umarım artık o müthiş gururum kırılmıştır. Haklısınız. Hiçbir zaman alçak olamadım. Nedenli iyi bir din adamı, ne mükemmel biri olduğumu düşünerek başım hep dik geziyordum. Başının eğilmesi gerekir Alf. Kendime hiç bağışlamayacağım. Senin bağışlaman önemli. Tanrının ki önemli. Bu işi ona bırak ve hiç unutma. Sen insansın, Tanrı değilsin. Tanrıdan başka herkes kusur işler, azizler, azizeler bile. Peki, bu senin kızınla başa çıkmak imkansız Kime çekmiş bu çocuk böyle Justin bir yaramazlık mı yaptı mini o Aslında hiç yaramaz değil Çok sessiz ama hiç söz dinlemiyor Değeni sevmek için odasına girdim Kardeşiyle arama girip beni iteklemeye çalıştı Justin <gülüyor> kardeşine tapıyor Kimsenin ona dokunmasına da razı olmuyor Değeni doyurmaya çalıştığım zaman Bile gelip şişeyi elimden alıyor İlle de kardeşine vermekte ısrar ediyor <gülüyor> Bir de dikkat ediyorum mini Justine doğduğundan beri gülmeyen bir çocuktu Onunla oynamaya çalışmak Güldürmek imkansızdı Şimdi artık Deyn'le birlikte hep gülüyor Deyn güldüğü için gülüyor ah, Doğrusu Deyn'in yanaklarından da Gamze eksilmiyor Aa, Justine bak Nereye gidiyor bu yaramaz böyle Justine evet, anne. Gelir misin canım Niye? Bir şey söyleyeceğim İstemiyorum gelme Ama Deyn'le ilgili ha. Peki Justine ben gündüzleri evde olamıyorum. Kardeşine çok iyi baktığını biliyorum. Teşekkür ederim. Ama bazen mini, bazen de büyük annen sana yardım etmek isteyebilirler. Bu yardımı kabul etmelisin. Hayır. Değil ben tek başıma bakabilirim. Başkasını istemiyorum. Değil benim anne. Sen bana öyle söylememiş miydin? Hem o da beni çok seviyor. Hatta senden de fazla. mektup var Maggie. Oh Ara sıra hatırlıyor demek Buraya döndüğünden beri bu ikinci değil mi? Evet İçinde ne olduğunu da ezbere biliyorum <gülüyor> Tabii Hep aynı masal Sanırım bu masala gerçekten inanıyor Az kaldı Megi. Birkaç sene daha çalıştıktan sonra Herhalde iyi bir çiftlik alabilirim Gerçi bu aralar Sırtım epey ağrıyor ama Hala günde sekiz dokuz ton kamış kesebiliyorum. Bütün paramı biriktiriyorum. Kim bilir çiftliği aldığında belki de bana dönersin. Hep bir ev istemez miydi? Bunu sana verebileceğim zaman artık çok uzak değil Megi. Hiç değişmemir. Ne dersin? Gerçekten çiftlik alacağım. Evet bir gün alacaktır sanırım. Yaşlanıp iyice yorulduğunda. O zaman ona dönmeyi gerçekten düşünür müsün Megi? Oo. Hiçbir zaman Peki neden Luke'tan boşanıp Yeniden evlenmeyi denemiyorsun Davis hep peşinde Fena bir adam da değil Mutluyum bir erkeğe ihtiyacım yok Justine'le Değin tüm hayatımı Dolduruyorlar <gülüyor> Karakterleri birbirine zıt iki kardeş nasıl doluyor da bu kadar iyi anlaşıyorlar şaşırıyorum. Büyükler bile Justin kadar inatçı Onun gibi hırçın bir kızla başa çıkamazken Değin bu işi nasıl yapıyor Deyin'i sevmemek yüzdünün elinde değil Kardeşine tapıyor Deyin de babasının modeli Bu kadar benzemek Bakışından mimiklerine gülüşüne kadar Hayret <gülüyor> Bana hiç öyle gelmiyor Bence Deyin her yönden Luke'dan çok farklı Luke mu? Ah. Ben onu kastetmedim ki Maggie Babasını kastettim <gülüyor> Nasıl? Beni budala mı sandın Maggie? Değin her şeyde raf dövri kazarım modeli ah, Ne tuhaf şeyler söylüyorsun anne Bunu da nereden çıkardın Daha onu ellerime aldığım an Luke'tan olmadığını anlamıştım Oral Fünkol Bunu görmeyecek kadar kör değilim Evet Madem ona sahip olamayacaktım Hiç olmazsa benden alamayacağı bir parçasına sahip olmak istedim Çocuğuna Sanki yıllar önceki bir şey tekrarlanıyor. Yıllar önce ben de aynı sözleri söylemiştim kendi kendime. Frank, değil mi anne? Frank babamın çocuğu değildi. Ondan önce sevdiğin erkeğindi. Demek biliyorsun. Ne zamandan beri küçük bir çocukken öğrenmiştim daha. Frank da bunu öğrendiği için kaçtı. Frank'in babasını çok sevmiştim. Ama o kadar önemli biriydi ki... ...onu skandala sürükleyip hayatını mahvedemezdim. Adını söylesem hemen tanırsın. Yeni Zelanda'da onun adını taşıyan caddeler, mahalleler vardır. Kültürlü, olgun, harikulade bir erkekti. Onu çılgın gibi sevdim. Ama sonra bunun cezasını da çektim. Anne, dört elle frenge sarıldım. Onu hepinizi sevdiğimden fazla başka türlü seviyordum Aşkımın bir parçası Sevdiğim adamın parçasıydı Dünyanın en iyi insanı olan babanı da ihmal ettim Frank'ten başka kimseyi gözüm görmüyordu Ama hata ettim Meggie Hata ettim Ve hatamı ödedim Nasıl ben başka bir kadına ait olan Sevmeye hakkım olmayan birini sevip de azap çektiysem Bunu nasıl ödediysem İnan bana Sen de ödeyeceksin Emek Anne Sen de kiliseye ait olan birini sevdin Hakkın yoktu Ben Frank'i yitirdiğim zaman nasıl acı çektiysem Korkarım sen de çekeceksin Emek Yok hayır Sen Frank'i yitirdin çünkü babamla anlaşamıyorlardı Birbirlerinden nefret ediyorlardı Ben bir daha evlenmeyeceğim Beyni sevmeyen, istemeyen bir insan onun hayatına hiç girmeyecek Renk hapiste Hep orada kalacak Onu deli gibi özlüyorum Ama yapacak bir şey yok Gençlik günahlarımı ödüyorum Megi Ve göreceksin sen de ödeyeceksin bir gün Her şeyin hesabı sorun Diken Kuşlarının 14. bölümünü dinlediniz.